İbn Haşur, Razi'nin ifadesini nakledip genel olarak benimsemiş ve bir maddesi ile ilgili olarak şu şekilde özetlenebilecek bir açıklama getirmiştir. Faizle para ve mal alan kimse bunu ya şahsi ihtiyacını gidermek ya da ticaret ve üretime yatırarak para kazanmak için alır. Faizi yasaklayan İslam birinci gerekçeyi esas almış muhtaçların ihtiyaçlarını, onları daha yoksul hale getirerek değil, karşılık beklemeden ödünç verme, infak, sadaka, zekat, kullanmaya verme, iâre gibi yardım ve yardımlaşma yollarıyla karşılamayı tercih etmiştir. Borçtan faiz almak, ilki olarak yardımlaşmaya, ihsan ve infaka aykırı olduğu için de borçluların ihtiyaç ve amaçlarındaki farka bakmadan faizi yasaklamıştır. Ticaret ve yatırım yapmak için krediye ihtiyacı bulunan kimseleri ise bu ihtiyaçlarını şirket, vadeli alım-satım, selem, mal peşin, ödeme vadeli işlem gibi yollarla gidermeye sevk etmiştir. Müslümanlar tarihte dünyayı yönetirken veya kendi işlerinde hür ve bağımsız iken faizi işlem yapmıyorlardı. Bu çağlarda, Servetleri de diğer toplulukların servetinden az değildi. Dünyanın veya İslam ülkelerinin yönetimi Müslüman olmayan milletlerin eline geçince ve bunlar da ekonomiye faizi sokunca Müslümanlar sıkıntıya girdiler. Bugün İslam alimlerinin hem faizden uzak hem de çağın gerektirdiği bankacılık işlemlerini yerine getiren çözümler ve işlem şekilleri bulmaları zaruri hale gelmiştir. Çağdaş, sosyal ve ekonomik hayatta faizciliğin sebep olduğu zararlar ve olumsuz sonuçlar, dolayısıyla faizin haram kılınmasının çağımızda da devam etmekte olan hikmeti üzerine şu bilgileri vermekte fayda görüyoruz. Toplum içinde servet sahiplerinin ellerindeki mal hacminin şişmesi, servetlerine servet katarak daha zengin olmaları ve ekonomiden idareye kadar her şeyi kontrolleri altına alarak menfaatleri istikametinde yönetmeleri vakasının temel amillerinin başında faiz gelmektedir. Sermayenin kişi, ortaklık veya devlet elinde toplanması için faiz, vasıta ve teşvik faktörü olmaktadır. Azami menfaat ve kazanca yönelik bulunan kapitalist ekonomi modelinde sermayeyi ellerinde bulunduranlar faizcilik yoluyla az verip çok almak, toplumda suni talep meydana getirmek, sigara, alkol ve benzeri zararlı maddeleri üretmek, tekel ve karteller kurup rekabeti önlemek suretiyle bunları yaptıkları takdirde topluluğa zararlı olmaktadırlar. Halbuki sermayeyi toplayıp yatırım ve üretime sevk etmenin faiz dışında ve onun zararlarını taşımayan teşvik yöntemleri vardır. Faiz, kaynakların tam ve verimli kullanılmasını önleyerek işsizliğe sebep olmaktadır. Faiz, yatırılabilir fonların hem arz hem de talep yönlerinden iş alanını sınırlamaktadır. Tasarruf yapanlar, cari faiz nispetinin altında kazanç sağlayan, ekonomik faaliyetlere katılmayacakları gibi, müteşebbis de daha fazla sermaye temin edebilmek için, faiz yüzdesinin üstünde kazanç getiren yatırımlar arayacak, daha az kazanç getiren yatırımları terk edecektir. Şu halde, faiz yatırımları üretimden çekmekte, Keynes'in deyişiyle, ...sermayenin kendine mahsus marjinal verimliliği faiz nispetine göre düşürülmektedir. Üretime kendilerinden bir katkı yapmaksızın, paralarının faiziyle yaşayan bir kısım sermaye sahipleri... ...yalnızca kendi çıkarlarını düşündükleri için diğer üretim faktörlerinin ve bu arada... ...yoksul ve dar gelirli tüketicinin zarar görmesine kayıtsız kalmaktadırlar. Emekçilerin ve yoksulların yan gözle baktıkları gelir, işte... Bu faiz ve benzeri gelirlerdir. Öte yandan faizler yükseldikçe maliyeti eklenmekte, maliyet enflasyonu meydana gelmekte, yoksul ve dar gelirli kesimin geçim sıkıntısı artmaktadır. Bütün bunlar ekonomik durgunluğa sebep olduğu durgunlukta ticaret ve sanayi sarstığı zaman ekonominin kendini toparlaması güçleşmektedir. Dış borçların faizleri kalkınmakta olan ülkelerin daha iyi ve çabuk kalkınmalarını engellemekte, giderek onların ekonomik bağımsızlıklarını gölgelemektedir. Yoksulu daha da yoksullaştıran faiz, insanların varoluş temellerini yıkmakta, karşılıklı yardım, sevgi, merhamet ve şefkati yok etmekte, bencil insanlar türetmektedir. Faizcilik, insanda kazanmayı tek hedef haline getirdiği için ömürler bu uğurda tüketilmektedir. Bu gidiş hem ülke içinde hem de ülkeler arasında kuvvetlinin zayıfı sömürmesine yol açtığı için iç ve dış barışta tehlikeye düşmektedir. Günümüzde sermayenin küçük tasarruflardan oluştuğu ve faizin de bu tasarrufların sahiplerine yani zenginlere değil dar ve orta gelirlilere dağıtıldığı, faiz akışının zenginden dar gelirliye doğru yön değiştirdiği ve geliri tabana yaydığı ileri sürülmektedir. Ancak bu iddia gerçekte olanı yansıtmaktan uzaktır. Çünkü küçük tasarrufları toplayan banka ve bankerler gibi aracı kurumlar, az faiz vererek toplamak, çok faiz alarak yatırımcı ve girişimciye vermek durumundadırlar. Böylece aslan payı kendilerinin olmakta, yüksek faizin kamçıladığı enflasyon, küçük tasarruf sahiplerinin gerçek kazançlarını azaltırken, toplumun daha büyük kesimini oluşturan dar gelirlileri ve yoksulları ezmektedir. Zira bu kesimin ne tasarrufu ne de faiz geliri vardır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda Bakara Suresinin 275. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren